Bismillahirrahmanirrahim. İhlas suresi İhlas suresi de Mekki surelerdendir. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette Müşrikler Aleyhisselatü Vesselam'a Ey Muhammed! Bize Rabbinin soyundan, sokundan bahset dediklerinde bunun üzerine allah Teala de ki o Allah bir tektir. Allah samettir. Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Hiçbir şey ona denk değildir. Ayetini sonuna kadar indirmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İhlas Suresini okuyun. Çünkü o Kur'an'ın üçte birine denktir buyurmuştur. Ve yine ve vesselam efendimiz yatağına uzandığında her gece avuçlarını birleştirir, onlara üfürür, ihlat, felak ve naz sorularını okur. Sonra onunla önce başını ve yüzünden başlamak üzere bütün vücudunun diğer tarafına gücü yettiğince sürerdi ve bunu üç kere yapardı. Rahman, Rahman <gülüyor> ve Rahim olan Allah'ın adıyla. ''De ki, o Allah bir tektir, Allah'tır, sanettir, bulmamış ve durdurmamıştır, hiçbir şey ona denk değildir.'' Evet. Yahudiler, ''Biz Allah'ın oğlu Uzayir'e tapıyoruz.'' dediler. Hristiyanlar da ''Biz Allah'ın oğlu Mesih'e tapıyoruz.'' dediler. Mecusiler de biz aya ve güneşe tapıyoruz dediler. Müşrikler de biz putlara tapıyoruz dediler. Bunun üzerine Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a gelerek senin Rabbin ne yer, ne içer, soyu, sopu nedir dediklerinde Allah-u Teala da Resulüne de ki o Allah tektir ayetini indirdi. O birdir ve tektir. Benzeri olmadığı gibi veziri, şeriki, dengide yoktur bu ifade ispat saadetinde yalnızca Allah için kullanılır başka birisi için kullanılmaz Allah samettir bütün mahlukatın ihtiyaç ve isteklerinde kendisine dayandıkları zattır doğmamış ve doğurulmamıştır. hiçbir şey ona denk değildir Onların nispet ettiği gibi ne onun çocuğu vardır, ne babası ne de eşi. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir. Rabbimiz Sübhan-ı bizleri o kitap düştüğü pisliklerden beri buyursun. O kitapsızların, müşriklerin, ateş vereslerin düştüğü pisliklerden beri gün namazımızda okumuş olduğumuz Fatiha suresinde amin dediğimiz gibi gazaba uğrayan ve dalalete uğrayan insanların yolundan beri buyursun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz öyle bir zaman gelecek ki öyle nesiller sürüyecek ki şunu kim yarattı, bunu kim yarattı de ki Allah Sonra da haşa Allah'ı da kim yarattı diyen nesiller gelecektir. İşte siz bunları gördüğünüzde İhlas suresini okuyun ve onlardan ateşten kaçar gibi kaçın buyurmuştur. Allah bizlerin ihlasını artırsın, gayretini, samiyetini artırsın, razı olduğu kulların arasına bizleri de koysun, şirksiz bir süheyt nasihatim elhamdülillahi